Konuşulmaya başlandı ve her platforma yayıldı. Siz UNDP Türkiye Özel Sektör Programı'nı yönetiyorsunuz. Bu meseleyi özel sektör açısından ele alırsak mevcut durumun bir çerçevesini çıkartabilir miyiz? Yani bu hedefler, kalkınma sürdürülebilir kalkınma hedefleri, şirketlere nasıl alanlar açıyor, ne tür görevler yüklüyor? Sürdürülebilir kalkınma hedefleri herkes için düşünülmüş, planlanmış, tespit edilmiş 17 tane hedef. ...altına devletler imza atıyor... ...ve devletler bu konuda bir takım yükümlülüklere... ...giriyor ve düzenli olarak da... ...yükümlülükleri nasıl yerine getirdiklerini... ...rapor edecekler. Ancak süde bir kalkınma hedefleri... ...devletlerin tek başına uygulayabileceği... ...hedefler değil. Herkesi... ...bağlayıcı bir yanı var. Özel... ...sektörü de haliyle bağlıyor. Zaten günümüzde özel sektör... ...kalkınma konusunda sorumluluğunu beyan etmiş... ...durumda. İşte kurumsal sosyal sorumluluk... ...olsun, süde bir konuları olsun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 O yüzden özel sektörü, sivil toplumu, işte kamuyu ve üniversiteyi hepsini bir araya getirmek çok kritik olduğu için 17. 17. hedef orada Hı -hı. bulunuyor. Hı -hı. Ee, onu ayrı bir yere koyacak olsaydık, hani yöntem olarak, araç olarak ifade edilecek olsaydı belki diğer hedefler gibi ölçülemeyecekti. Bu da diğer 16 hedef gibi içinde bir takım indikatörleri barındıran, 6 hedefleri barındıran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 Ee, ve devletler e, bir takım e, sözleşmeleri taraf olduktan sonra da belli bir hükümlülük içinde gelişmeleri rapor etmek durumdalar ee, yalnız özel sektöre böyle bir e, taleple gidemiyorsunuz ee, çünkü özel sektörün e, oluşturduğu bir yapı yok içinde ancak Birleşmiş Milletler e, buna e, çözüm olsun diye e, özel sektörle birlikte hareket edebileceği platformları da başlattı biliyorsunuz Global Compact bunlardan evet. bir tanesi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 hem onların katkısını içeri çekebilecek şekilde hem de bir hükümetler tarafı olarak, hükümetler arası bir organ olarak bizim de onlara verebileceğimiz, sağlayabileceğimiz kolaylıklarla e, ortak bir, e, kolektif bir amaca e, ulaşmayacak. Yani şimdi organların kendileri bir denetim alanı e, oluşturuyorlar e, gibi gözüküyor. Yani bir hukuki çerçeveden söz edebilirsek o hukuki çerçeve bu mu? Hukuki çerçeve e, yerel düzeyde, ulusal düzeyde. Olması mümkün. E, haliyle de ülkeden ülkeye değişiyor çerçeve. Hani Bunların üzerinde uluslararası düzeyde bir hukuki çerçeve yok. Burada bahsettiğim gibi bilgi alışverişleri şeklinde yürütülebilecek e, bir takım şeyler, çalışmaları var. E, Birleşmiş Milletler burada e, diyaloğunu öncülük ettiği bir takım e, çalışmalarda bulunuyor ama her zaman içinde özel sektörün e, öncülük etmesi gibi beklentiye de sahip. Yani Birleşmiş Milletler'in Sürücü koltuğunda oturduğu diyalog platformlarından çok etkin sonuçlar çıkarmak mümkün olmuyor. Özel sektörün kendi içinde örgütlenmesi lazım. Biz de her zaman için onun içinde bulunmak arzusundayız. Elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Bir Türkiye profili çıkarmak mümkün mü şu anda Türkiye'de neler oluyor bu konuda bu başlıkta?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 Türk şirketleri sadece Türkiye'de değil hem bölgesinden uluslararası çapta söz sahibi olabilecek şirketler. Yürüttükleri çalışmaların burada sınırlı kalması gerekmiyor. Birçok etki alanın içinde fayda sadece katma değer oluşturabilecek türden yapıları var. Belki bir sonraki aşamada bunu da düşünmek gerekiyor. Evet. E, Faykuyan'a dönüyorum. UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü ee, haliyle iletişime odaklanmak istiyorum ben de. Ee, öncelikle sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde nasıl bir fa iletişim faaliyeti e, yürütülüyor? Biraz bunu dinlemek isteriz. Ee, dünya ve Türkiye'de farklı aşamalarda olduğumuz kesin. Ee, bu bir karşılaştırmaya neden olursa, yani bir karşılaştırma yaparsak... ...Türkiye'de kamu şirketler ve sivil toplum bu konuda iletişim e, meselesinde... ...ve sizin erişiminiz açısından nerede duruyor?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 ...meselesine odaklanacaksınız... E, ...konuşmanız... ...bunun üzerine... E, ...çok ilginç bir konuşma yapacağımın garantisini verebilirim... ...o yüzden... <gülüyor> ...dinleyicileri <da>. bekliyorum... Öyle. <gülüyor> tamam. ...ben de merakla bekliyorum... E, ...sizin konuşmanız... ...Faik Bey... E,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 Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.